Bir kırma daha bir, bir kırk adam sonra bir po po po po po açık radyo dinleyicileri e, Duarne'den merhabalar e, bu yıl 39. yaşını kutlayan Duvarın Film ve Kültür Festivali'nin ana konukları Türkiye halkları özellikle bütün Türkiye halklarınla ilgili büyük to toplantılar var tartışmalar var filmleri söyleyeceğim zaten 67 tane. Ee, ...film var... ...bunların birçoğu... E, ...Ermeni, Kürt, LGBT... ...Roman, Alevi... ...sağır dilsiz hatta... E, ...filmleriyle ilgili... E, ...bunların büyük bir kısmı... E, ...Türkçe, Kürtçe... E, ...orijinal dilinde filmler... ...artı birkaç tane de... E, ...büyük... E, e, ...Fransız yönetmenlerin Türkiye hakkında yaptığı... ...veya Türkiye tarihi hakkında yaptığı... ...filmler de var... Ee, tartışma konuları her akşam 6'da e, ana meydanda e, bir e, tartışma programı oluyor. E, aynı zamanda da her sabah 10'da özel bir konukla tartışmalar var. E, gerçekten ilgi e, çok e, büyük. Bretanya'nın Fransa'daki konumuyla ilgili Türkiye ile benzerlikleri de var. Çünkü eh Bretanya'da her şey iki dilli yapılıyor. Breton dili. E, ...haklarını Bretonlar uzun zamandır savunmaya çalışıyorlar. Ve burada festival iki dilde, bütün e, yayınlar özellikle iki dilde... E, ...aynı zamanda da bazı filmler ve bazı tartışmalar Bretonca tercümeyle yapılıyor. Evet, inşallah bir gün biz de o günlere geleceğiz değil mi Nebahat? Evet. E, hoş geldin tekrar. Evet. Ee, biz seninle çok alışkınız ee, böyle küçük büyük yerlerde e, farklı kültürler bizi tanımak isteyen bizleri tanımak isteyen farklı e, Fransa'nın çeşitli bölgelerinde daha önce de beraber olduk. Ee, sen buranın ilk büyük konuydun geçen gün çok da güzel bir söyleşiyle çok kalabalık sabah pazar sabahı onda e, full bir salonla e, karşılaştın nasıl buldun buradaki e, insanların tepkisini. Bir kere festival katılımcıları çok çeşitliliği olan bir katılımcı grubu. Bu çeşitliliğe rağmen çok farklı yerlerden geliyor olmalarına rağmen çok kısa sürelerde aralarında dostluk gelişiyor. Aynı dili konuşan, genellikle dünyaya aynı yerden bakabilen insanlar var burada. Dolayısıyla çok samimi ve güzel organize edilmiş bir festival. Zaten bayağı da geçmişi var. Benim toplantıma gelince sabah, pazar sabah saat 10 olması beni biraz ürkütmüştü açıkçası. Türkiye'de evet. pazar sabahı 10'da genellikle toplantı yapmamaya çalışıyoruz ama çok iyi bir e, katılımcı grubu vardı. Ve yine Türkiye'de görmediğim e, bir şey, e, salonun yarısı neredeyse erkekti. Evet çok ilginçti. E, uzun bir konuşmaydı, buna rağmen ilgiyle izlenildiğini ve bitiminde de çok doğru sorular sorulduğunu gördüm. Çok mutlu oldum ben. Evet ben e, tabii e, o konuşmalı moderatörü olarak e, bizzat şahit oldum. Soruların da büyük bir kısmı erkeklerden geldi zaten. Evet evet çok ilgililerdi. Evet pek Türkiye'de alışmadığımız galiba sizin toplantılarda Hayır, hiç bir şey. Asla kadın toplantılarına kadınlar gider dinler. Çok duyarlı bir iki erkek gelirse gelir. Onun dışında zaten duyunca kadın meselesiymiş siz gidin. Bir kere Türkiye'de önce bunu aşmamız lazım. Yani kadın meselesi kadınların meselesi değil aslında. Tam tersine e, kadınlar için örülmüş bir takım tuzaklar var. Onlara düştüğümüz için başımıza geliyor bu işler. Dolayısıyla herkesin katılımcı olması lazım. Haklısın. Ee, sen de şahit oldun. Ben bir de açık radyo dinleyicilerine özel bilgi vereyim. Tabii festival başladığı gün... Ee, Pazar gününden itibaren bomba gibi düşen e, acı haber Gaziantep'teki saldırı e, ve e, e, katledilenlerin haberi geldiğinden itibaren festival aşağı yukarı iki gün boyunca her toplantıya onları anarak ve bu e, şiddeti lanetleyerek başladık sen de oradaydın. Ee, gerçekten e, hepimizi aynı bizleri tabii ki etkiledi ama Fransızların duyarlılığı da e, gerçekten e, hayret e, ve sevgiyle e, baktık buna e, sen bu arada Gaziantep'te tabii kamerimiz var eser Gaziantep'ten haberler var mı nedir durum valla Türkiye'de biz zaten elimiz yüreğimizde e, yaşıyoruz ben e, yurt dışına falan çıkışlarda da eyvah ben Hani buralarda yokken kime ne olacak gibi bir endişeyle çıkıyorum hep yurt dışına. Ee, maalesef Antep, Antep'teki haber çok sarsıcı. Zaten son 3 haftadır bu 6. bomba patladı. Yani sivillerin öldüğü, onun dışında birçok şey oluyor tabii ama... E, ...esas olarak şehir merkezlerinde sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan... ...son 3-4 hafta içinde bu 6. patlama ve en ağır oldu. Çünkü 28 kişinin... E, 18 yaşından altında çocuk olduğunu öğrendik çok acıydı arkadaşlarım ve yakınları iyiler mezarlığa gittiler cenaze törenlerine katılmaya çalıştılar oralardan mesajlar gönderdiler ben ama arkadaşlarımdan ve yakınlarımdan öğrendiğim kadarıyla hani bu olay Türkiye'yi gerçekten çok fazla sarsmış hep şeyden korkarım ben. Alışılmış bir durum haline mi geliyor bu? Ama bu sefer baya böyle çok fazla etkilenmiş tepki gösteren insan var. Peki, sence, ne yazık ki. Sence evet. Bu, sence bu bir bir farklılığa yol açacak mı? Yani insanların insanlar bu konuda değişiklik değişik bir tavır, yani bu konuda zaten nasıl tavır değiştirebiliriz onu da bilmiyorum ama yani bu şiddetle ilgili bir yere varmamız lazım. Ne dersin? Benim e, gözlemim Türkiye'de olmayan bir şeyden bahsediyorum. E, bombayı kimin attığına bakılıyor. Kim atarsa atsın, hayatını kaybeden kim o da olursa olsun e, biz hep birlikte orada olmalıyız. Ama cenazeler de e, taraflarca yapılıyor. Ondan sonra bomba e, patladığı patlatan kişinin kimliğine bağlı olarak açıklamalar şiddetli ya da cılız kalıyor. Bütün bunları aşmamız lazım. Bütün bombalar insanları öldürmek içindir ve öldürü öldüre sonuç alınamayacağını en iyi biz biliriz. Çünkü 30-35 yıllık bir savaşın içindeyiz. Dolayısıyla e önce bunu aşmamız lazım. Yani bir yerde bir olay olduğu zaman kim patlattı, ölen kimler e gibi sorular geliyorsa aklımıza... Kendimizle biraz uğraşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok haklısın. Peki ben başka bir soru sormak istiyorum. Daha çok sizi ilgilendiren kameri ve kadınlarla ilgili çalışmalarınızı bu son aylarda tırmanarak artan şiddet olayları kamerin etkinliklerini size gelen kadınları sizden yardım isteyen veya da korumayı alacağınız kadınlarla ilgili bir değişiklik yarattı mı bir azalma var mı nedir durum? Çok çarpıcı bir şekilde yarattı. Ee, dünyada çeşitli araştırmalar göstermiştir ki gene, sokak şiddeti, siyasal şiddet, savaş ve çatışmalar e, aile içinde kadına yönelik şiddeti arttırır, çok arttırır. Ee, muhtemelen bizde de çok arttırdı fakat maalesef başvuru sayısı... E, %50'sine bile ulaşamadı bir önceki yılın daha önceki yılların ortalamamızın yarısına ancak ulaşabildik. Çok Çünkü etkilendi diyebiliyoruz yani. Çok etkilendi bir de kadınlar savaş durumlarında yani böyle bir çocuklarının eşlerinin tehlikede olduğunu hissettikleri durumlarda kendilerini tamamen unutuyorlar. İkinci plana atıyorlar ben buna katlanırım şimdi zamanı değil falan diye boyun eğiliyorlar. Dolayısıyla çok fazla etkilediğine eminim ve ortalık durulunca bu çok ciddi bir şekilde önümüze gelecektir diye düşünüyorum. İnşallah ortalık durulacak ve yani gerçekten bu seferde bir sayıda bir patlama olacağını düşünüyorsunuz öyle mi? Ya onunla baş ederiz yani çünkü yaşanıyor ama gerçekten Türkiye'de artık bu patlamaların silahlı çatışmaların bir son bulması lazım. Bunun için ne yapacağız bilmiyorum ama bıçak kemiğe dayandı. Herkes aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla bir şeyler olacak artık. Biz Sokaklara kadın... dökülüp bütün bombaları patlatanları protesto etmemiz lazım. Evet biz kadınlar özellikle bu safta olmalıyız herhalde değil mi? Yani bir tüm, tüm şiddete karşı olarak ne yapabiliriz? Biz ne yapalım? Burada, orada, Fransa'da, Türkiye'de burada herkes size böyle sorular soruyor. Biz birlikte nasıl önleyebiliriz? Ya bence bir mesela şunu öğrenelim nasıl öğreneceksek. Bombayı kim patlattı, ölen kimdi sorularının bizi ayrımcı bir noktaya götürdüğünü e, anlamamız ve anlatmamız lazım. Bu konuda bir zihniyet, bir e, mantalite oluşmasına katkı vermek lazım. Demek ki şiddet konusunda yeterince farkında değiliz. Onun dışında haykırmak lazım, sokakları doldurmak lazım, uyanık olmak lazım. Hiç ayrım gözetmeden herkese karşı olmak lazım. Şimdi Antep... E, Patlamasını eşit yaptıysa işitle ilgili hükümetin çok sert tedbirler alması lazım. Ee, oradaki cenaze törenine e, HDP'liler katıldı ama Diyarbakır'dakine de HDP'lilerin de katılması lazım e, ve diğer partileri de çağırması lazım. Elbette. Bu çok hissediliyor. Mesela bunu yaptıkları zaman bu davranışlarını e, mahkum edecek bir e, tavır içinde olmalıyız. Tamam. Ee, bunu kim patlattıysa sen de buraya geleceksin. Yoksa biz bir şekilde destek vermiş oluyoruz ve kim yaptı, kimi öldü dediğimiz zaman şiddeti yeniden üretiyoruz ve meşrulaştırıyoruz. Haklısın. Buradan çıkmayı sağlayacak bir dayanışma içinde ol. Evet, çok haklısın. Burada e, insanlar hatırlarsan sana esas şu soruyu sordular en son. Bizler. Türkiye'de olmayan ama Türkiye'yi seven ve çok yakından izleyen hatırlarsan e, her şeyi bilinçli bir şekilde sordular. Bütün hatta Türkiye'de son gün son aylarda yaşanan şiddetin farklılıklarının bile farkındalar burada. Kimin neyi yaptığınız demin söylediğiniz ko konularda biz ne yapabiliriz dediklerinde biz bu insanlara ne diyeceğiz Nebahat? Bu güzel insanlara ne diyeceğiz? Mesela bu festival bence çok önemli bir etkinlikti. Yeni tanışmalar sağladı, çok eminim yeni farkındalıklar yarattı, yeni yüzleşmeler yarattı. Şiddeti yapanı protesto etmek, hiç ay ayırmadan yurt içinden, yurt dışından o şiddeti, bombayı patlatanı mahkum edecek açıklamalar ve davranışlar içinde olmak bence şu anda yapılacak en anlamlı şeydir. Evet çok teşekkür ederim ama e, şey, bir şey hatırlatma daha yapacağım. Buradaki e, festivali günü gününe izleyen bütün kitle... Her ayrı diğer mesela siyasi de, tartışmalarda da e, özellikle birinci gün Türk kimliğinin e, varoluşu yani e, o, o, o 20. yüzyılın başından itibaren Türk e, kimliğinin tartışılırken Ermeni soykırımı toplantısında dün akşam yapılan e, e, 1980 darbesinden Erdoğan'ın yeni Türkiye'sine gibi konulu başlıklarda herkes bütün bu buralı buralılar diyelim Fransızlar ve Bretonlar e, kendi hükümetlerinin bu konudaki iki yüzlülüğünü hatta Avrupa'nın iki yüzlülüğün altını çiziyorlar. Türkiye'ye hiçbir destek siyasi olarak ve baskıcı olarak yani e, e, toplumsal olarak doğru dürüst bir, bir yaptırım olmadığından hem şikayetler hem eleştiriyorlardı. Ne dersin? Avrupa'da. Yani mesela bütün sorunları bir yana bırakıp en güncel olanını ele alırsak Suriyeli sığınmacılar meselesinde gerçekten Avrupa sınıfta kaldı. In, i̇nsani görevini yapmadı. Evet. Yani bütün Türkiye'nin büyük sorunlarının üzerine yeni eklenmiş ben sorun bile demek istemiyorum. Onlar bizim kardeşlerimiz komşularımız ama Avrupa orada hiçbir şey yapmadı. Mesela Avrupalı insanlar bu konuda Teşvik edici olabilirler. Ama gerçekten ee, burada çok büyük bir eleştiri var. Ee, evet. Bu anlaşmalara vesaire. Hatta e, dün e, konuşulan şeylerden bir tanesi de Avrupa'nın e, onurunun bedelinin artık belli olduğu ve Avrupa toplam Avrupa'nın onurunun artık 6 milyon euro anlaşmanın bedeli olan evet. 6 milyon euro olduğunu söyleyenler bile oldu. Çok, Aynen öyle. Çok ucuza gittik diyenler de oldu ne dersin. Evet. Ee, evet Türkiye yani kötü bir süreç o şey yapmıyorum tartışmak bile istemiyorum ama e, mesela ben Türkiye, Suriyelilerin Türkiye'de olmasına ve bizim onlar için bir şey yapabiliyor olmamıza çok memnunum. Gece gündüz çalışıyoruz onlar için hani bu bizi çok e, manevi olarak tatmin ediyor mutlu ediyor ama yani Avrupa'nın tavrını da protesto ediyorum şahsen. Biz de etmeye ee, devam ediyoruz zaten. Evet bence e, Avrupalı dostlarımız Türkiye'nin AB sürecinden kopmaması için e, ellerinden geleni yapmalılar. Ben mesela yeniden Öyle Avrupa... Böyle bir şans Birliği... var mı sence hala Türkiye'nin bir Avrupa şansı kaldı mı? Ya sence? şimdi e, genellikle şeye bakarak karar veriyorlar. Yani hükümetlere, iktidarlara ama Türkiye halkları Avrupa Birliği'ne dahil olmak istiyor. Evet. E, halkların ne dediğine bakmak ve çaba harcamak lazım. E, dolayısıyla evet. yeniden Türkiye, yeniden Avrupa, Türkiye'de yeniden Avrupa e, adlı bir atak başlatsak ve Avrupalı dostlarımız da buna destek verse bu süreci yeniden acaba canlandırsak, ilerletsek nasıl olur diye düşünüyorum. Evet, burada Başka ya... şansımız yok. Anlıyorum. Buradaki tek sorun ama tabii acaba içine girmemizi gerektiren bir Avrupa Birliği yakında kalacak mı? Buradaki tartışmada bu o ayrı bir konu. Avrupa Emin Birli ol Avrupa Birliği'nin içine girip girmemek değildir mesela. O yolda yürümektir. Onu biliyorum ama Avrupa kalmayacak demek istiyorum. Bence bu arada, kal kalmıyor onu görüyoruz ben. Evet. Görüyorum. İnşallah Avrupa kalır biz de o yolda devam ederiz. Evet, umarım, bu arada bir umarım. küçük uh, bilgi daha vereyim bu madem uh, Nebahat uh, Suriyeli göçmenler konusunu açtı. Festivalin her yerinde tabii ki e, e, her zaman olduğu gibi özellikle bu küçük festivallerde gönüllüler var. E, bu gönüllülerin büyük bir kısmının içinde de hem destek olunan hem de işte e, kalma ve yeme e, verilen... Suriyeli göçmenler de vardı. Belki sen fark etmedin ben yardım. Suriyeli göçmenler de böylelikle buradaki yerel kültürel etkinliğin içine tamamen alınmış durumda. Hepsi gönüllülerle birlikte bizlere yardım ediyorlar. Nebahat Akkoç çok teşekkür ederiz. Size iyi yolculuklar ve inşallah daha güzel şeyler tartışmak üzere bir kez daha buluşuruz. Teşekkür ederim. Umuyorum. Edin. Umuyorum. Çok sevgiler herkese.